İkincisi ibadette takva. Ne kadar ibadet gafletten uzak bir ibadet ifadesi o kadar takvaya yaklaşılır. O ibadet de insanı tekamül ettirir. Namaz, evet, şekil olarak, fıkhi olarak biliyoruz. Namazın esas hikmet tarafı Cenab-ı Hak'la mülakat. Cenab-ı Hak'a maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı arz etme. Fatiha en güzel bir dua. Cenab-ı Hakk'ı tespiyatlar var. Allahu ekber diyerek ya Rabbi sen sonsuz büyük'sün diyerek bütün gafleti arkaya atmakla namaz başlıyor. Namazın seviyesini gösteren nedir? Ne kadar bizim namazımız doğru bir namaz? Çünkü namaz fahsiyadan, münkerden korur buyuruyor. Aile hayatımız nasıl, ticari hayatımızda, memuriyet hayatımızdasa bu bizim namazımızın bir röntgenini gösteriyor. Namaz eğer fayda vermiyorsa, kalp bir takım galatlarla doluyorsa Cenabı Febevülühümün musallim buyuruyor. Namazı kılmak Kur'an'ı ı Yuhaf Yuhafızun geliyor. Hafızı muhafaza ederler. Namazı ikame ederler, hakkıyla kılarlar. Daimun namazda daimdirler. Mevlana diyor ki yani namazdaki halin namazdan sonra da devam ettirmek lazım. Yani namazdan nasıl maasiyetlerden uzaklaşıyorsun? Namazdan sonra da yine diğer namaza kadar o şekilde masivadan uzaklaşmak. Yani Allah'tan seni uzaklaştıracak her şeyden uzaklaşabilmek. iki namaz arasında da. Ankebüs suresinde, Resulüm sana vahyeden kitabı oku, Kur'an'ı oku ve namazını kıl. muhakkak namaz hayasızlıktan ve kötülükten adı koyar buyuruluyor. Nasıl fukken bir taharete ihtiyaç var namaza başlamada, bir abdest almaya ihtiyaç var kalben de bir huşuğa ihtiyaç var. Kalbi duyarlı haline gelmesi, kimin huzurunda olduğunu farkında olması. Sallallahu aleyhi ve sellem sakalıyla oynayan birisini gördü. Bakın dedi, şu kişinin kalbi eğer huşu halinde olsaydı ağzı da huşu içinde olurdu. Yine bir gün Huzeyfe radıyallahu anh Mescid'e geri bir kişinin namaz kıldığını ancak rükû ve secdere tam olmadığını görmüştü namazdan sonra kaç seni böyle namaz kılıyorsun dedi. Şu kadar zamandır dedi. Peki dedi bu şekilde devam eden ölecek olsan onu bir ikaz etti ona nasıl namaz kılacağını öğretti. Kişi namazını hafif kılabilir buyur Efendimiz. Yani kısa sürelerle kılabilir. Ancak rükû ve secdeyle tam olmak şartıyla buyuruluyor. Yani Semihallahü'lü menhamî dedikten sonra Rabbena ve lekelhamd bir dimdik bir durması lazım. Dışarıdaki bir kimsenin bu dimdik görmesi lazım. İki secde arasında yeni dimdik durumu bir subhanallah diyecek kadar bir duruşta olması lazım. Ki bir huşu meydana gelsin. Bir kişi gel namaz kıldı. Efendim kumfesalliydi kalk namaz kıldı dedi. Kıldım da yok dedi sen namaz kılmadın. Kum, yine kum fethalli de adam kıl, kılmadı, ondan bir huzurla kılmaya başladı, eşim namaz kıldım, buyurdu. Oruç, oruçta takva, oruç bir riyazat hali. Yani helalleri de kullanma. yarım gün helallerden mahrum kalıyorsun. Orucu bütün hayatım yaygınlaşmak, bir riyazat halinde yaşayabilmek, yani oburluktan, ifratlardan kaçınabilmek. Demek ki ne kadar haramlardan, ne kadar şüphelilerden kaçınacağız. Yani orucun verdiği talimat. Orucun verdiği talimat, yarım bardak bir suya bir dilim ekmeğe muhtaç kalıyorsun, ne kadar Cenab-ı Hakk'a muhtaçsın. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetinin kadirini düşünme. Cenab-ı Hak muhtelif yarattı insanları. Senin merhametinin artması, açlara karşı şefkatinin, acımanın artması. Bu çok mühim. Artıkça onları hayra yönlendiriyorsun. Bu kurban şeyinde Afrika'da kurbanlar kesildi. Zengi Bar mı? Orada bir köy halkı internette var. Müslüman oluyor. O kabile reisleri geliyor. Siz kimsiniz diyorlar? Niye burada kurban kesiyorsunuz diyorlar? İslam'daki merhameti anlatıyorlar onlarda. İnternette var. Bütün köy halkı Müslüman oluyor. O yüzden Kulda merhamet artacak. Bütün kâine, bütün mahlukatın Allah'ı da aynı, bizim Allah'ımız da aynı. Tek bir Allah var, hepimizin Rabbi. Onun için halikin nazarı bütün mahlukata bakabilme. Orucu, namazın getirdiği ayrı, orucun getirdiği ayrı. Sadakanın getirdiği, infakın getirdiği ayrı. Mal kimindir şuuruna varabilmek? Komünistler mal toplumundur diyor. Kapitalistler mal fertlerindir diyor. İslam ise mal Allah'ındır diyor. El er mülkü lillah diyor. Yani kul bir tasarrufçusudur. Emanetçisidir kul. Emaneti kullanıyor. Ne israf etmeye hakkı var ne de cimrilik etme hakkı var. Her ibadetin verdiği ayrı ayrı. Onun için bu mallar iki uçlu bıçak gibi varlıklar. Hem cennet yolcusu yapar, aksi halde eğer kendine kullanırsa, merhametten uzaksa kötü bir akıbe. Ölçü nedir burada? Ölçü, işte eshab-ı kiramı Cenab-ı Hak görsün, muacire ve ensar buyuruyor, Onlar tabi olarak İhsan sahipleri. Kime sadaka veriyorsun, Ahmet'e, Mehmet'e mi? Değil, öyle isteyme Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'a sadaka, uzun sadakat, ben alırım diyor. Yani bir verdiğin gibi bir iltifat, bir alaka, bir şöhret olmayacak, araya bir nefsin girmeyecek. Lillah olacak. Sadakada takva Zekatta sakva. Haç evet şekil orada yorucu bir ibadet. Hem mali hem bedeni ibadet. Yani bedeni ve maliden zaten ruhun oradan bir şeyler alması lazım. Bir kefen iklimini unutmama lazım. Birkaç gün kefenle geziyorsun. Orada yarını görmen lazım. İbrahim'in fedakarını düşünmen lazım. Niye şeytanı taşıyorsun? niye Hz. İbrahim Aleyhisselam şeytanı taşladı İsmail Aleyhisselam taşladı biz ne kadar şeytanı taşlıyoruz ne kadar amel salihlerle şeytanı taşlıyoruz bak Cenab-ı Hak o şeytan taşlamayı kıyamete kadar bir rükün haline getirdi nasıl o vesveseyi bertaraf ettiler ki büyük fedakarlığa girdiler Yeni ağaçta nefes yok, fısık yok, cidal yok böyle. La bali hareketler yok, fıska meyil yok, Allah uzaklaştırır şey meyil yok, cidal yok, mücadele, kavga vesaire şu bu yok. Bunu bütün hayatıma teşmil edebilme. Yine bakıyorum bir otu koparma yok, yaş bir dalı koparma yok, av avlama yok, avcı avı gösterme yok, nezaket, zerafet, incelik, hassasiyet, merhamet, şefkat, bunu bütün hayatın her sayfasını yaygınlaştırabilme. Yani ibadetlerde huşu, takva